Evet bugün e, geçen hafta sonu e, Riva Kampı'ndaydık e, da Derneği olarak e, ve e, ondan söz edeceğiz. Kuzey Ormanları Savunması'nın Riva Kampı'ndan ve e, Kuzey Ormanları Savunması niçin var? E, ne yapıyor? E, Kuzey Ormanları Savunması e, bundan sonra neler yapabilir? Ee, bizler Kuzey Ormanları Savunması'na nasıl katılabiliriz? Ee, bunları konuşacağız. Ee, Kuzey Ormanları Savunması'ndan Ali Yıldırım ve Tuğçe Özçelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Evet, e, sizlerle e, Abbasada e, küçük forumda tanıştık ilk önce. Ondan sonra da e, güzel bir kamp gerçekleştirdiniz. Gerçekten çok e, Keyifliydi konu her ne kadar keyifli olmasa da e, sonuçta bir mücadele var ama e, bence katılım gayet iyiydi konuşulanlar çok üretken ve e, iyi oldu iyi paylaşımlar gerçekleşti kampta ben biraz sizin e, fikirlerinizi almak istiyorum 7-8 Eylül'de Riva'da yapılan kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle bu kampın amacından başlayalım hı hı. bu kampın amacı e, birincisi. Ee, insanları bir araya getirmekti insanları bir araya getirip yani şu an İstanbul'da açılan yaranın kalbinde e, hep birlikte bir araya gelip bu yarayı nasıl kapatacağımızı tartışmaktı ee, Tabii öncelikle e, ilk gün bilgilerimizi tazeleyip e, konuşmacılarla atölyelerle e, bilgileri tazeleyip ertesi günde hep birlikte fikir üretmekti amacımız ve aslında böyle yaptık eee Daha sonra da aynı kalabalıkla kesim alanına gittik ve kesim alanında temsili bir fidan diktik. Hı hı. Ee, burada da bence bu mesaj çok önemliydi. Yani şu an e, ormanların tam kalbinden tam ortasından bir otoyol geçiriliyor ve hani e, bu otoyol içinde çok ciddi bir tahribat yapıldı. E, ama şunu asla girmemek gerekiyor yani şu konuyu hani henüz ormanlar ölmedi. Evet. Ee, ...oradaki vahşi yaşamda, doğal yaşamda ölmedi. Ee, umut da kesilmiş değil, kesinlikle hiçbir şey için. Ee, hiçbir şey için geç değil aslında. Şey, aynen, aynen. Hı hı. Yani biz şu an oraya bir fidan diktiğimiz o fidan şu an yeşermeye hazır. Onlar çok, verim, çok verimli topraklar orada. Hatta kesim alanlarından bazı yerler bırakıldığı için tekrar yaşarmış durumda. Hı hı. Orman aslında çok hızlı bir şekilde kendi kendine onuran bir ekosistem. Umuyoruz bu köprü projesi engellenir diğer projelerde umuyoruz hiçbir evet. şekilde gerçekleşmez gerçekten aslında Kuzey Ormanları savunmasında hedefi amacı o ama insanlar şöyle düşünüyorlar ya işte bir temel atıldı. Hatta gezi parkındayken insanlar gezi parka eylemleri bir şekilde sürerken o temel atıldı. Hı hı. Ee, küçük de olsa bir e, tepki gösteren bir grup vardı o zaman temel atma töreninde diye hatırlıyorum. Koç Üniversitesi'nden öğrenciler sanıyorum oraya gitmişlerdi. Ee, temel atıldı. Ondan sonra da sanki yapacak bir şey kalmadı. Biraz süreçten söz edebilir misiniz? Ee, bir suç duyuruları var. ...hukuksal olarak aslında mücadele sürüyor bir yandan... ...çünkü bir hukuksuzluk durumu ortasında... ...onların cevapları da geldi evet. suç duyurularına... ...ondan bahsedebilir misin Tuğçe... ...şu anda ne durumda mücadele, hukuksal mücadele? Yani hukuksal mücadele açısından biz e, geçtiğimiz ay... E, ...bir dava açtık... Hı hı. E, ...bakanlara... E, ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na... ...ve e, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne... Hı hı. ...geçtiğimiz hafta bunun cevabı geldi... E, Anayasanın bilmem kaçıncı maddesi uyarınca bakanların hiçbirine kesinlikle bir dava açma hakkımız olmadığını... Dokunulmazlıkları olduğu nedeniyle. Kesinlikle Hı -hı. evet o yüzden. Ancak ve ancak bunun meclisin onda bir çoğunluğuyla meclisteki vekillerin bu şeyi vermesiyle olabileceğini Hı -hı. yazıyordu. Hı -hı. Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında da herhangi bir suç bildirmemişsiniz... ...yazdığınız şeyde diyerek hı hı. E, aslında üstü kapalı bir şekilde savcılık e, reddetti. Ya ben açıkçası e, şöyle düşünüyorum. E, bu iş e, biraz hani hukuksal mücadele elbette ki bunun destekleyicisi, yan, yanından, yöresinden yardımcısı bir şeydir. Fakat esas biz de gezi direnişinde sizin de bahsettiğiniz gibi gördük. Bu iş sokakta ancak hı hı. ancak engellenebilir. Aslında e, üçüncü köprü temeli de... E, Gezi Parkı'na saldırdıklarının bir gün öncesindeydi. Hı hı. Ertesi sabahta Gezi Parkı'na saldırdılar. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü o gün... Ee, evet ama Gezi Parkı'nda bir mücadele sürüyordu ve o mücadele sürerken çadırların yakılmasından bir gün önce... Bir e, gün o, e, ya da bir gün sonra. Tam o sıralarda hı hı. ama Gezi evet. Parkı'nda yine de bir grup toplanmıştı Vardı. ve e, o mücadeleyi başlatmıştı aslında. Kesinlikle. E, evet ertesinde de o büyük 31 Mayıs... E, günü yaşandı. E, haklısın İstanbul halkının aslında bu konuda e, çok ciddi e, mücadeleye katılması gerekiyor. Çünkü İstanbul'un geleceği e, söz Aynen. konusu. Kuzey Ormanları yok olursa İstanbul'un geleceği de yok olacak. Bu artık bilimsel raporlarla da kanıtlanmış durumda. Çünkü e, gerek şehir plancılar odasının, gerek e, mimarlar odasının, gerek e, çeşitli bilirkişi raporlarının, işte Orman Fakültesi'nin raporlarının Yazdıklarına bakıyoruz ve buradaki ormanlar, su havzaları, İstanbul'un nefesi olduğunu görüyoruz. Su havzalarının yok olacağını, kirleneceğini görüyoruz ve sadece köprü değil, değil mi Ali? Evet. Aslında yapılacak olan şey yani mücadele sadece köprü karşıtı bir mücadele yo, gibi yo, görünüyor hocam. ama değil. Biraz anlatır mısın Zaten kapsamını? E, Adından da belli olduğu gibi <gülüyor> yani bir kent ormansız yaşayamaz. Biz e, biz aslında İstanbul'u savunuyoruz. Kuzey ormanların savunarak yani bu kentin geleceğini devamlılığını savunuyoruz, hayatta kalmasını savunuyoruz. Şimdi orada yapılmak istenen her türlü tahribata, rant için yakılan Beykoz'daki ormandan, üçüncü havalimanla, Kanal İstanbul'a hatta hayatta olimpiyatlar için orada yapılmak istenen kentleşmeye karşı da çıkıyoruz biz. Hı hı. Yani e, zaten çok çok çok öncelerden beri ilginç bir konu var burada. Yani daha önceden bu ormanların korunması gerektiğini söyleyen kurumlarmış. Evet. Şimdi aynı kurumlar bu ormanları tahrip etmeye başlıyorlar. ...bizde... ...kurumlar derken hangi kurumlar? E, İstanbul aslında? Büyükşehir Belediyesi'ni kendi... Bayağı ...resmi aslında aynen, devlet kurumları. Kesinlikle. Hı hı. E, Kadir Çünkü nazım planda var bir böyle yüz binlik Kadir Tokbaş'ın... E, ...altında imzası olan planda... ...bu ormanın korunması gerektiği yazıyor. Evet aynen öyle evet. yazıyor. E, ve yani... E, ...şu an o kurumlar... E, ...kendi kentine... Hı hı. ...sırtını dönmüş durumda. E, gerçekten şöyle bir... ...şeyden de girmek istiyorum ben şimdi... Yani açıkçası Tahribat'ın boyutları korkunç. Hı hı. Ee, peki bu kadar korkunç bir projeyi nasıl başlandı? Aslında bence bu e, bizim için bir öz eleştiri olsun. Evet. Yani bunun iki boyutu vardır belki. Birinci boyutu İstanbul halkının kendini İstanbul kentlisi olarak nişelendirmemesi. Yani kendi kentine ben zaten buradan gideceğim. Yani konuştum çok insanla genelde. Aslında bunu e, genel bir anket çalışmasıyla da netleştirmek istiyoruz. Evet ondan da bahsedeceğiz zaten. Ee, hı hı. Belki de e, ikincisi de şöyle de e, bir konu var. Gerçekten insanlar bilmiyor. Evet. Yani bir, biz oturup e, açıkçası biz de bu kadarını bilmiyorduk. Ki bilince çok ciddi bir harekete geçme ihtiyacı duyduk. Evet önce aslında bilmek gerekiyor neler olacağını yani nereye dokunacağını. İstanbul'un canını nasıl alacağını bu kuzey Ormanları'ndaki tahribatın ilk önce onu bilmek gerekiyor. Peki evet. nasıl bilecek insanlar? Şimdi e, aslında kaynak çok. Öncelikle bizim Facebook adresimizde pek çok Lütfen kaynak var. onu hemen. E, Facebook'ta kuzu ormanları savunması diye aratırlarsa <gülüyor> e, dinleyicilerimiz orada e, TMOB'un raporuna ulaşabilirler. Daha sonra bizim yaptığımız sunumlar var. E, parklarda sürekli sunumlara gidiyoruz. Bu sunumlara katılabilirler veya yine sunum dosyasını biz yine Facebook sayfamızdan paylaşıyoruz. E, sunum dosyamıza erişebilirler. <gülüyor> hatta hatta yani birebir bize mesaj atıp. Kuzey Ormanları at koma mesaj atıp veya Facebook'tan bize mesaj atıp sorabilirler. Yani biz gerçekten her bizimle iletişim geçeni cevap veriyoruz. E, gelip bizim toplantımıza katılabilir insanlar. Yani e, ben, Bilgilenmek isteyen aynen. için aslında kanallar açık. Kesinlikle. Ben herkese şunu demiştim. Yani siz e, lütfen... Mesela şey yapmak zorunda değilsiniz, karşı durmak zorunda değil kimse bu projeye. Yanında destekçisi bu. ama lütfen araştırın. Evet. ya yani önce fikir sahibi olun. Çünkü 10 yıl sonra her şey için çok geç olduğunda bilmenizin hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani şu an burada neler olup bittiğini ya bileceğiz. Ya İstanbullu olarak neler olup çok net anlayacağız e, başımıza gelecek şeyleri, ya da 10 yıl sonra hep birlikte bunun acısını çekeceğiz. Evet. Ee... Aslında e, ben biraz e, karşı çıkmakla birlikte başka neler yapabiliriz? Yani bir karşı çıkış tabii ki söz konusu ama başka neler yapabiliriz üzerinde de durmak istiyorum. İsterseniz onu programın ikinci bölümünde konuşalım. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Şimdi e, İshak Albeniz'den Astorias adlı parçayı dinleyeceğiz. <gülüyor> Albanizden Astorias adlı parçayı dinledik ee, ve Kuzey Ormanları savunmasından Ali Yıldırım ve Tuğçe Öztelik'le sohbetimize devam ediyoruz. Kuzey Ormanları savunması neler yapıyor? Ee, hem İstanbul halkını e, Kuzey Ormanları'nın tahribatı konusunda e, bilgilendirmek hem de bu konuda neler yapılabileceği konusunda e, konuşmaya devam ediyoruz. Ali bir... Anket çalışması yapılacak değil mi? Bilgilendirme konusunda evet. insanlar ne kadar biliyorlar, ne kadar farkında Biraz bahseder misin bu anket çalışmasından? Ee, şimdi bizim amacımız tamamen e, objektif bir anket çalışması yapmak ve burada İstanbul halkının işte trafiğe, ulaşima e, bakış açıları, çevre duyarlılıklarını ölçmek, kuzu ormanlarındaki tahribat ne kadar bildiklerini görmek ve buna karşı tavırlarını öğrenmek. E, 4.400 E, hanelik bir örnekten yapılıyor. Şimdi Hı -hı. bu çalışmanın sonucunda biz yerel seçimlerde yaklaştığı için Hı -hı. E, ilçe bazında her ilçenin bunlara bakış açılarını da ölçüyor olacağız. E, ve belki hani bu duyarlılığı e, artık çıkan sonucu tabii ki herkesle paylaşacağız ve hani e, siyasetçilerden de belki bunu dikkate almaları edeceğiz. Buna göre e, onlar da kendi politikalarına yön vereceklerdir. E, biz de Bu mücadelenin nerede olduğunu e, daha görüyor olacağız. Hem de bu anket çalışması sonuçta ulaşacağız bu kadar insanla birlikte onlara da bir bilgilendirme gibi de olacak değil mi aynı zamanda? Şimdi bu konuda sosyolog arkadaşımızla bizim e, net bir konuşmamız var, anlaşmamız hiçbir e, bilgilendirme, hiçbir propaganda yok... Ama bir merak oluşturacak. Ee, en azından bir farkındalık yaratacak. Siz herhangi bir bilgilendirme yapmasınız bile. Bir soruyu sorduğunuz anda insanların kafasında bir soru işareti olacak. Yani en azından. Evet, evet. Belki ulaşıp bakmak isteyecekler. Ya Bu çalışmanın en büyük bence verisi... ...şu an İstanbul halkı ne durumda? Hı -hı. İşte her şeye bakış açısı nedir? Çünkü eğer mesela insanları gerçekten bilmiyorsa... Bizim gerçekten bu işi daha çok anlatmak için mücadelememiz evet, gerekiyor. Evet neler yapılabilir? İnsanlar gerçekten hı. biliyor farkında ve aksiyon almıyorsa biz aksiyona geçirmek için. Ee, Biraz yol haritasını evet, şekillendirecek evet, belki evet. değil mi neler yapılması gerektiği konusunda. Peki e, karşı çıkmak evet e, bilgilendirmek evet. Peki bunun dışında hafta sonu forumda da aslında baya bir görüş ortaya çıktı. Neler yapılabilir hı hı. E, Kuzey Ormanları'nı savunmak için? Şimdi e, bu konuda da forum zaten amacımız hı hı. da buydu. Önümüze bir yol haritası koymak. E, belki bilgilendirme karşı çıkma hukuki zeminde yaptığımız mücadelenin yanında... E, ...biz bunu tartışmaya açmak istiyoruz. Hı hı. Öncelikle yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...hem de e, mümkünse medyada yani insanlar bu projeyi tartışsın. Yani detaylarını tartışsın. Ben, e, kesinlikle şey gibi de değil... E, Yani biz belli bir görüşü savunuyoruz ama orada tartışılsın istiyoruz sadece. İnsanlar kendi görüşünü de anlatsın. Eğer varsa gerçekten bu projeyi savunan insanlar çıkıp savunsunlar da lütfen. Hı hı. Bütün ee, görüşler ortaya dökülsün. Aynen. Hı hı. Görülsün, dökülsün ve e, net olarak kalkın. Yani şöyle bir şey var. Bu proje durdurulmalı mı sorusu bu ülkede daha çok sorulsun hı hı. E, istiyoruz biz. Yani ve bunu kitlesel bir şekilde tartışılsın istiyoruz. Hı hı. Bunun yanında tabii ki bu rant projeleri aslında bir ekonomik sistemin getirileri evet. bir şekilde onların aracı. Hı hı. Şimdi bu rant bazı ekonomi ne yazık ki sadece kuzey ormanlarını değil, İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi belki tüm dünyayı yakıyor şu an. Evet. Hem kültürel mirasları biz Hasan keyfimizi kaybettik, Sulukuleyi kaybettik pek çok yerisi emek yani saymakla gerçekten bitmeyecek değer evet. kaybı yaşıyoruz. Bu rant... Ve şu anda Anadolu'da da bir sürü yerde de bir tahribat var çok ciddi. Aa, evet, hem kültürel evet. hem doğal. Ee, aslında bu konu e, ciddi bir konu. Biz şu an şu gerçekten şu içinde yaşadığımız zaman diliminde uygulanabilir olan rant alternatif ekonomik sistemleri e, acilen ortaya koymamız gerekiyor. Evet bu bir aslında kent e, deyince akla tüketim ekonomisi geliyor. Bu da Tüketim ekonomisinin bir parçası aslında burada yapılan bütün projelere baktığımızda. Evet. E, buna alternatif bir ekonomiden mi söz ediyorsun? Evet yani aynen e, ve en önemli konu şu şu an bir dünyada bir konjüktür var. Hı -hı. Bu konjüktürün Türkiye'deki hali de var. Biz daha çok varlığımızı kaybetmeden bu konjüktür e, içinde veya bu konjüktürün alternatif olan ama uygulanabilir. E, yani biz mesela şu an mesela çöplerimizi ayrıtırabiliyoruz değil mi? Tabii. Bu uygulanabilir bir şey. Mutlaka. Ya da atıyorum daha az alışveriş yapabiliyoruz. Evet. Bu da uygulanabilir bir şey. Bunlar belki bizim bireysel olarak aklımıza gelen şeyler. Ama bunları biz oturalım iktisatçılarla bu konunun uzmanlarıyla ve kitlesel anlamda yapılabilecekleri gerçekten masaya koyup ekonomi politikalarına dönüştürecek hale getirelim. Hı hı. Belki birazcık yorucu bir süreçtir bu. Belki bir ay değil altı aylık daha uzun süreli bir çalışmadır ama. Ee, ...biz böyle bir çalışmaya da gireceğiz. Ee, yine bu çalışmada da... ...bize destek olmak isteyen herkesi... ...özellikle bu konuya emek harcamış... E, ...belli bir birikimi olan her arkadaşımızı... ...her bilim insanını... E, ...davet ediyoruz bizimle çalışmak için. Evet. E, yeşil politika ya da ekolojik ekonomi... ...konusunda dünyada da... ...çok ciddi çalışan bir takım ekonomi, ekonomistler var. Evet. Türkiye'de de bu konuda çalışan... ...bir takım ekonomistler var. Artık e, dünyada... E, ...yeni bir şey, çok da yeni bir şey değil... ...konuşuluyor yeşil ekonomi... Tabii, tabii, ...hatta tabii. takas ekonomisi bile konuşulmuyor, ...armağan ekonomisi bile konuşulmaya başlandı... Evet. ...çinde diyeyim. şu an ciddi bir... ...evet, e, sonuçta... ...yerel ekonomilerde bunun bir parçası... ...yeni üretim ve kullanım biçimleri... ...türetici kavramı hayatımıza... ...yavaş yavaş girmeye başladı... ...ve kentle kır ilişkisini... ...yeniden düzenleyici bir takım politikalar da... ...bunun içerisinde yer alıyor... ...çünkü kentleşme yüceltildiği sürece... Ee, kırsal, kırda yaşayan insanlar için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ee, ve kent cazibe merkezi, tüketim politikaları, tüketim, daha fazla ekonomisi, daha fazla tüket, daha fazla iste ekonomisi olmaya o, devam ettikçe insanlar kente gelmeye devam ediyorlar. İşte onun sonucunda da söz konusu tahribat, işte daha fazla doğal yıkım e, ve daha fazla yayalım, daha fazla inşaat ve daha fazla mühendislik projeleri aslında onun arkasını hmm. getiriyor. Dediğim gibi, bu bir e, genel anlamda bir mantalite değişikliği gerektiriyor aslında. Yani e, Tek bir projeyle karşı çıkmak, evet tabii ki bunlara karşı çıkacağız, hayır diyeceğiz ama normalde yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor aslında değil mi? Hepimizin evet, yavaş evet. yavaş bunun üzerinde düşünmeye başlamamız gerekiyor. Belki en önemlisi bunun kendi kabuğunda küçük bir çevre çerçeveçlisinde kalmaması, Hı -hı. kitleselleşmesi, kitleselleşmesi insanlar tarafından benimsenmesi gerekiyor. Ya bu insanlar annelerin karnından kapitalist tüketici olarak da olmadı. Mutlaka. Kimse çılgınca tüketeyim ben diye büyümedi. Yani e, bir şekilde bir yönlendirmenin sonucunda insanlar belki bu sistemin bir parçası olmuş durumda. Belki bir çarkı olmuş durumda. Ve e, hani bu girersek tabi uzun olur. Çok kısa keseyim. E, ben, var biraz daha vaktimiz var. E, herkesin. Hı -hı. Özellikle e, Türk toplumundan çok umutluyum bu konuda. Hı -hı. Ya bizim e, benim annem açıkçası önlemek ya Benim annem e, gördüğüm en çevreci insandır ve bunun farkında değildir. Evet. Değilir yani o köyden gelen e, O köylü annesinden gelen geleneğiyle Bir gazete kağıdını bile atmaz O kağıdı bile Üzerinde yemek yedik evet, Bizi öyle bir kuşak yetiştirdi evet. aslında değil mi Yani e, bilinmeyen bir çevrecilik vardır Bizim aslında arka planda e, Ve ben onu tekrar yaşayabileceğine Yeşerebileceğine inanıyorum e, yani Genlerimizde var Kesinlikle yani bu Türkiye'den Açıkçası birazcık pozitif bakmakta Açısın <gülüyor> içinde olabilir ama e, Ben umutluyum Yeter ki e, insanlar topluca buna inanıyor olsun. E, yeter ki kitle sellleşsin herkese hitap etsin kimse dışlanmasın e, kimseye ön yargıyla e, işte sen zamanda şunu yaptın Sen zamanda bunu yaptın denmesin yani çünkü biz kan davası gitmüyoruz. E, işte dernekler bütün çevre dernekleriyle artık e, çapulcu dediğimiz yeni bir <gülüyor> kitle de o da bir belki şey yolu bir kitleyle hepimiz birlikteyiz ya yani biz de zaten kendimizi çapulcu olarak. Evet. O kitlelerle, çevre dernekleriyle hep birlikte artık farklı bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek değil... ...bunun ötesine farklı bir dünyayı yaşamaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, bunun için de küçük küçük modeller oluşturarak... ...bir takım örnekler oluşturarak da adım atmamız gerekiyor. Değil mi? Yani kendi evimizden, mahallemizden... Kendi kentimizden aslında başlamamız gerekiyor. ki sadece İstanbul'da değil, diğer kentlerde ve diğer kasabalarda da benzer modelleri hayata geçirmek iyi bir adım olabilir. Tabii yani bir de biz kendimizi revize ediyoruz aslında. Hı hı. Ya mesela ilginç bir şey, bu şeyden sonra, giziden sonra ayakkabı bağcığında sigara görmeye başladık biz. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi. E, ne demek bu? <gülüyor> bu şöyle demek, artık insanlar izmariti yere atmıyor. Ha sigara sigara izmariti görmeye başladınız. Evet, o Oo. sigara izmaritlerini yere atmaktan ziyade söndürüp ayakkabıların bağcıklarına sıkıştırıyorlar. Hmm. Yani ha, bu hani küçük bir şey. Enteresan bir detay aslında. Evet küçük ama bence önemli, <gülüyor> bir, <gülüyor> önemli bir şey. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet, evet. Ee, çok güzel, çok umutlu. Ee, Tuğçe sen ne düşünüyorsun? Sence nasıl bir yol izlemeliyiz bundan sonrasında? Ve daha fazla e, bu toplantılara katılmak için e, gelmek isteyen insanlara neler önerirsin? bundan sonrasında aslında bir mücadeleye başladık biz suç duyuruları bisikletli eylemler ve köy gezmelerinin peşine geçtiğimiz hafta sonu kampımızı yaptık Önümüzdeki dönem programımızı biraz önce açıkladık Aslında bunu bir parça sormak çok kolay Herkesi yani her cuma saat 8'de Abbas küçük forum alanına bekliyoruz. Umarız ki günlerde o formalanı bize yetmez ve büyük Afiye geçebiliriz. E, tüm İstanbul'daki e, Kuzey Ormanları savunucularına, Kuzey Ormanları'nı e, sahiplenen herkese çağrımızdır bu. Bundan evet. sonra her cuma saat 8'de Abbasa bekleriz. Evet, çok teşekkürler. E, eklemek istediğim şey var mı Ali? E, ben şimdi önceden peşinden şunu da söyleyeyim şu an. Biz e, bisiklet eylemleriyle çok evet. biliniyoruz yani. Ee, ayın 21'inde yine bir bisiklet eylemi düşünüyoruz evet. ee, Bu sefer Belgrad'a Şimdi haberini vermiş olayım Detaylarını evet. netleştirince Detayları e, o zaman Facebook sayfasından ve Twitter'dan. Alabilirler evet, isteyenler evet. Çok teşekkürler Ağzınıza sağlık Zihninize sağlık ayaklarınıza sağlık Buraya geldiğiniz üzere aydınlattınız sen. dinleyicilerimizi Evet kuzey Ormanları Ve Kuzey Ormanları Savunması hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için yine tekrar edelim. Facebook'tan Kuzey Ormanları Savunması diye ararsanız Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Oradan çeşitli raporlara, bilimsel raporlara, etkinliklerin ne zaman olacağı konusunda bilgi alabilirsiniz. Raporlara ulaşabilirsiniz. Spesifik bir bilgi almak istiyorsanız da ormanları savunması at gmail.com adresine sorunuzu yöneltebilirsiniz. Ee, gerçekten kuzey Ormanları savunması e, Çok e, faal bir şekilde Devam ediyor çalışmalarına Bireysel olarak katılmak e, Kendi varlığınızla katılmak istiyorsanız, o zaman da Abbasada Küçük Foruma Cuma günleri düzenlenen Saat 8'de başlayan Küçük Foruma e, Gidebilirsiniz Evet her zaman olduğu gibi programımızı e, Sizi %100 ekolojik pazarlara Davet ederek Kapatmak istiyorum e, Yaşam bir bütün Gıdamız, enerjimiz, barınmamız e, hepsi bir bütün e, ve e, gıda da e, bizim tükettiğimiz ya da kullandığımız gıdanın da sağlıklı olabilmesi ancak kırsaldaki çiftçinin onu e, ilaçsız, e, kimyasal gübresiz, doğaya saygılı bir şekilde yetiştirmesiyle mümkün. Ve onun onu yetiştirmesi de ancak bizim onu desteklerimizde mümkün. İşte bu yüzden sizi Cuma günleri Bakırköy'de, Cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, Pazar günleri de Kartal'da kurulan 100% ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıcaklıkın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve Sunan Buğday Ekibi.